Merhaba ya nuru ayni merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya imam el kibletayn merhaba ma kunna le sedde la'lallah Allah. ma tawfiqi wa atsaami illa billah qaddat rasul rabbina bil hak sallu ala rasulina muhammed allahum صلو على طبيب قلوبنا محمد الله مصلي عليه السلام. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله مصلي عليه السلام. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت سمعت منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت المسجد فصليت مع رسول الله sallallahu Taala ale, aleyhi ve selleme ila ahiril allahu te'ala ve tekaddes hazretleri ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi muhafaza eylesin Amin. cümlemizi ve bütün ehli imanı Kafirlerin, inkarlarının ve şirklerinin ve isyanlarının getirdiği uğursuzluklar yüzünden, gelecek maddi, manevi belalardan ve yerden, gökten, afetlerden mahfuzu emin eylesin. Amin. Amin. Korkmak lazım, sığınmak lazım. allah Teala'ya rucu etmek lazım, yönelmek lazım. Tabii ki e, ibret. İbret. allah Teala. Sefihlerin, beyinsizlerin, ahmakların, cahillerin, Allah'a, Kur'an'a iftiraları yüzünden Allah Teala bizleri de azabına uğratmasın inşallah. Amin. Amin. Yani aynı gemide bulunuyoruz tabi. Bu gemi içerisinde dünya bir gemi olarak düşünürse bu herkese etki edecek e, hallerdir. Bir kafirin, bir müşriğin, efendim, bir namazsızın, bir abdestsizin uğursuzluğu bütün insanlara tealluk eder. Tealluk eder. Onun için yağmurlar kesilmiş işte 8 ay böyle giderse 8 ay sonra su kesintileri başlar diyorlar yağmur yağmıyor işte barajlar azalıyor vesaire bütün bunlar tabii vahar alfe saydu filberi bel karada denizde günahlar yüzünden bir mahkeme değildiniz insanların ellerinin işlediği suçlar yüzünden e, bozgunlar fesatlar başlamıştır işte o küresel ısınma yok buzullar eriyor yok 80 sene sonra 100 metre deniz yukarı çıkacak boğaz kaybolacak şurak kaybolacak bilmem ne. Bu haberleri devamlardık, dinlemeye başladınız yani. Ya bunlar hep insanların e, kendi suçları ve günahları yüzünden Allah'ın takdir ettiği belalardır. Bunlar olacaklardır. Ama Rabbim cümlemizi insanların şerine değil de hayrına vesile olmaya muvaffak eylesin. Yoksa e, hayvanlar bile susuz kaldığı zaman, e, efendim ormanlardaki hayvanlar, dağların başlarındaki hayvanlar bile, kuşlar bile e, susuz kaldıkları zaman, <gülüyor> Allah mel'an usate beni ya Adem, fe bi şü'mihim muni annel katru. Ey Allah'ım, Ademoğullarının günahkarlarına lanet et, onların uğursuzluğu yüzünden yağmurlarımız kesildi diye beddua ederler. Onun için, kurdun kuşun lanet ve bedduasını almak da var. Ama ve lakin, Allah'ın dinini öğrenerek, Allah'ın ilmine çalışarak, sizin gibi bu sohbetlere gelerek, ayet-hadis dinleyerek, ilim meclislerinde oturarak, işte bizlerin de bu hadis-i şeriflerle sizi efendim sohbetlerde e, faydalandırmamız gibi bu salih ameller de inşallah denizdeki balıkların bile duasına ve istiğfarına sebep olur ve innel alime le men fis semavati vel fil bahar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah'ın dininin ilmine çalışan Kur'an ilmi, hadis ilmi Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, dini ilimler. Allah'ın dininin ilimlerine çalışan alimlerin günahları olmaz mı? Olur. Peygamberler dışında herkesin günahı olur. Ama onların günahının affı için göktekiler, yerdekiler istiğfarcı olur. Hatta denizdeki balıklar bile "Ya Rabbi onları affet" diye duacı olur. İşte bir var ki "Ya Rabbi onlara lanet et. Uğursuzların yüzünden yağmurumuz kesildi" diye beddua alanlar bir de var ki bu kadar hayvanatın, mahlukatın duasını alanlar. Allah Celle Celaluhu bu meclislere devam vesilesiyle cümlemizi bütün meleklerin ve mahlukatın, günahsız hayvanların da dualarına ve istiğfarlarına mazhar eylesin inşallah. Amin. E sizler hakikaten paratonel vazifesi gören, yani yıldırımı çeken bir cemaatsiniz. Sizin gibi cemaatler bu zamanda az kaldı ayet hadis dinleyenler az kaldı film hikaye dinleyenler çoğaldı ama Resulullah buyuruyor deyince sallallahu aleyhi ve sellem adamın suratı buruşuyor Allah Resulü celle celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem kalallah kal Resulullah dediğin zamanda aman gerici olmayayım diyerekten adam sıvışıyor yani bu zamanda böyle meraklı ayet hadis dinleyen adam az var ama onların hürmetine inşallah yağmurlar yağacak inşallah bolluklar, rahmetler gelecek inşallah. Başta efendi hazretlerimizin himmetiyle, bereketiyle inşallah. Dostlarının hürmetine Allah Tabii ki dünya toptan pazardı. Düşmanlar da geçinecek. Tabi ahirette kurallar çekilecek. Allah bizi hakkın tarafından ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi Deccal'ın son konusunu yapıyoruz. Efendim bu gece bu Allah bir mani vermezse önümüzdeki derslerde artık İsa Aleyhisselam'ın e, nüzülüyle ilgili bir bahis var. O da çok uzun sürecek değil. Çünkü tafsilatlı bir şekilde birbirine bağlı olduklarından bir konu anlatırken öbür konunun da bir bölümü anlatılmış oluyor. Dolayısıyla bu itibarla efendim süreci takip ediyoruz. Şimdi Deccal'ın sağ olduğunu söyledik. Şu anda Deccal'ın yaşadığını söyledik. Hz. Mehdi hakkında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü Hz. Mehdi daha doğacak. Ama Deccal çoktan doğmuş yaşıyor ve Resulullah Efendimiz'in zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Deccal yaşlıydı. Şu anda da yine İsa aleyhisselamın da yaşadığını söyleyebiliyoruz. Değil mi? Çünkü Allah Teala söylüyor Kur'an'da. Ben evet. rafa'u Allah onu kendi katına yükseltti diyor. Yani onlar onu öldüremediler diyor Kur'an. Ve ma katelu yakina. gerilen o değil. Bu itibarla şimdi Deccal yaşıyorsa nerededir? İşte gören var mıdırla ilgili bazı rivayetler ben sizin tabi kafanızı karıştırmamak için yani o muydu, bu muydu gibi dağınık rivayetlere yer vermemek çünkü bazı rivayetler daha önce i̇bn Sayyad Yahudilerin, Medine Yahudilerinin e, efendim içerisinde bulunan i̇bn Sayyad isimli biri e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu duyunca gidelim bakalım bu Dekcal bu mudur acaba diye e, bir gitmişti sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer falan bazı sahabiler ile sonra onun şeyini takip etti sonra o Müslüman oldu işte yani gerçi çok büyük şerleri fitneleri var içinde gizledi ama eee hacca gitti ve vesaire. Sonra yine İspahan'daki e, İspahan'ın fethinde oradaki Yahudilerin arasında bulundu. Sahabe-i bazıları o fetihte bulunanlar tarafından tespit edildi vesaire. Hazreti Ömer hatta deccal budur diye yemin ederdi ve sahabeler o arada ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hatta Hazreti Ömer onu öldürmek istedi daha küçükken dedi ki bunu bari tepeleyelim de milletin başına bela olmasın deyince Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer şu anda bize Allah tarafından kesin bir vahiy gelmiş değil ki, bu deccaldır diye. Biz alametler üzere geldik. Baktık bazı alametler tutuyor. Ama o hususta çok hadis-i şerifler var, ben onları bu derslerde nakletmeyeceğim. Çünkü neden? Gerçek deccalın o olmadığı daha sahih olduğu için, Efendim, e dedi ki ya Ömer sen bunu öldürmeye davranma. Çünkü e zaten gerçek deccalsan ne yaparsan yap onu, öldüremeyeceksin. Neden? E çünkü onun yaşaması ve ahir zamanda çıkışı ta onu İsa Aleyhisselam'ın öldürmesi takdir edilmişken, senin bu çaban boşuna olur. E değilse de suçsuz bir, yani daha çocuk yaşta, yeni ergenlik çağına ermiş bir yaşta, e suçsuz bir yani bir yaştaki şu andaki haliyle birini de öldürmene ben müsaade etmem. Hazreti Ömer öyle bıraktı. Sonra sahabe-i kiram onu çok izlediler. Onun durumlarını, hareketlerini çok izlediler. Çok değişik fitnelere sebebiyetleri oldu. E ondan sonra fakat e, yani sahabeyle görüşürdü. Sahabe i̇bn Mesud Hazine olacak? Bazı sahabelere işte dert yanardı. Yahu derdi, ne çekiyorum bu milletten? Herkes bana deccal diye bakıyor böyle. Çok da zor bir şey ha. Yani onun için de zor yani. Yahu derdi, bu kadar hadiste dinliyorlar, bunlar hala bir şey anlamıyorlar derdi. Ben Müslüman oldum, deccal Yahudidir derdi mesela. O sonra deccal medineye giremeyecek. Ben zaten Medine'de doğdum derdi. Bunlar hadisleri doğru anlasalar zaten benim peşimi bırakırlar falan. O da bir antika yani. O da bir deccallardan biri. Ama büyük deccal öncesi gelecek deccal. 30 deccal var. O deccallardan biridir İbnü Sayyad. O da değişik bir adam yani. Onu şimdi araştırma, inceleme kalkar da bir ders konusudur o. Ama şimdi ona girmeyeceğim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman için tereddütlü davrandı. Hazreti Ömer yemin etti bu deccal, bu tam deccal dedi falan. Sonra bazı sahabeler de e, bu işi tasdik ettiler falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti yani sustu. Bir şey demedi ama öldürme teşebbüslerini engelledi. Ve lakin bakın şimdi bir hadis-i şerif okuyoruz size. Bu hadis-i şerifin kaynağını e, soruyorsanız kaynağı nerede? Müslim. Bukhari'den sonraki kaynağımız nedir? Müslim-i Şerif en sağlam kaynak. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak Bukhari Müslim, değil mi yani? Sahihan diyoruz. Müslim-i Şerif'te geçiyor. Bu çok önemli olduğu için kaynaklarını özellikle belirtiyorum. Ondan sonra tabii ki Ebu Davud'ta geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn Mace'de geçiyor. Tirmizi de sahih hadistir diye tespit ve etmiş. Ondan sonra daha tabii diğer birçok kaynak var. Ee, bu Hadis-i Şerif hakkında. Bu hadis-i şerif, İbn-i Sayyad'ın deccal mı değil mi şeklindeki e, şüphelerin hepsini kaldırıyor. Ve sanki onu nesh ediyor. Çünkü bu mütehkir. Bu hadisin vurudu daha sonra. Daha sonra olduğu için o belirsizlik ortadan kalkıyor bu hadis-i şerifle. Ve çok e, önemli bir ilim bize veriyor bu hadis-i şerif. Raviyesi Fatıma binti Kays annemiz. S İlk hicret eden kadınlardan bak, ilk hicret eden kadınlardan şimdi yani hakikaten bu sahabenin kadınları bile şimdikinin erkeklerinden çok daha üstündür yani. E, diyor ki, o zaman da kocası yaralanmış falan bir muharebede Kureyş'in delikanlılarından yiğitlerinden, Resulullah Efendimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem bir muharebeye katılmışlar. Orada yara almış. Sonra artık bazı aralarında ne olduysa ves vesaire, belki yaradan dolayı kendisi Efendim, e, evliliği bitirmeyi uygun gördü. Takatsızlık oldu mesela. E, boşamış Fatıma Binti Kays Hazretlerini. Ondan sonra ben de diyor iddet e, bekliyorum. E, kocası boşayan kadın ne kadar bekliyor evlenemeden? Evden çıkmadan? Üç ayız. Üç ayız müddeti bekliyor. Üç ay diyelim yani. Anlayacağınız dilden. Bekleyecek. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki diyor e işte falan kadının evinde kal sen şimdilik. E orada iddet beklersin falan. Sonra buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya o da çok misafir gelir ona dedi. Devamlı sofrası eksik olmaz. Geleni gideni çok olur. Korkarım bir yerin açılır. Başın bacağın açılır. İddet bekleyen bir kadınsın. Biri görür ben buna razı olmam. Fazla misafir gelen yerde durman uygun değil. Onun için Amca oğlunun evine gönderdi onu. O tabi onun hanımı ile kalacak. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabii bütün muhacirattan olduğu için hicret edenler bütün ümmetin babası yani sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ki bir baba çocukları hakkındaki e, her türlü müdahaleye sa, hakkına sahiptir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte öleniyle, kalanıyla, boşananıyla, iddet bekleyeniyle, açıyla, açığıyla, fakiriyle, hastasıyla, ölüsüyle, dirisiyle uğraşan kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ben de diyor öyle iddet bekledim üç ay doldu iddetim de tam bitti bak şimdi iddeti bitmese camiye çıkabilir mi? çıkamaz ah şimdiki kadınlar oho leyleyi havada görmüş yani onlar zaten kocası boşanmış o zaten diyor ki moralim çok bozuk evde hiç duramıyorum yani <gülüyor> kocası ölen kadın şimdi ben diyor bir, bir deniz aşırı gitmem lazım diyor Kocam da yeni öldü ya diyor, moralim bozuldu yani. Evet. Ondan sonra ölen dört ay on gün iddet bekliyor değil mi? Boşanan vel mutallekâtu ye terabbâsne bi enfûsînne felâfetigurû Boşanan kadınlar üç ay müddeti, ayetle sabit. vellezîne ütevfevne minkû ve ezzerûne ezvâcen ye terabbâsne bi enfûsînne erba'ate eşşrûn ve Vefat eden kocaları vefat eden Kadınlar ne yapacaklar? Dört ay, on gün. Bu tabii bir anlamda da o süre zarfında belki adam vefat etmeden evvel bir cima, bir cinsi münasebet neticesinde efendim e, Allah Teala bir çocuk yaratmayı murat etmiştir. O kadın o arada evlenmemelidir ki o müddet zarfında hamile olup olmadığı da meydana çıkar. soy sop nesep karışmaz yeni evlilik yapacağı insanla o çocuk kimdendir meselesinin hesabı da karışmasın diye İslamiyet tabii ki bunu şart koşuyor, e sen şimdi dersin aman canım şimdi zaten ultrason var hemen bakar bir şey yoksa tahlil yapar eczanede beklemeye ne lüzum var hoca efendi o senin bildiğin gibi değil yani hakkında ayet var senin kafana göre bu işler düzenlenmiyor Allah Teala din göndermiş sana bana uyaacak hali yok bu işin ne buyurduysa öyle olacak şimdi yorum mantık felsefe yapmayalım Kıyas yapmayalım. Benim de iddetim bitti diyor yani. Boşanma iddeti. 3 ayız müddeti geçmiş. İddeti bitmese camiye çıkamaz. O evde, gittiği evde duracak. Kaldığı yerde kalacak. İddeti ama şu var tabii. Ya tek kaldı da aç susuz kaldı. Aman dışarıdan ekmek de alamaz. Evde açlıktan ölecek. E şimdi İslamiyet böyle bir şey der mi? E i̇htiyacını çocuğu görür. Akrabası görür. Bir şey görür. Ha, hepten yalnız kaldı. Muhtaç oldu. Bir ekmek su alacak. O zaman zaruret var. Zaruret miktarı ihtiyacını görecek kadar ne yapar? Çıkar ihtiyacını görür gelir ama biraz da parkta bir hava alayım diyemez yani. Git biter bitmez diyor. Semiyecü münadiye Resulullah sallallahu aleyhi ve as O zaman ezan daha gelmemiş demek. Çünkü ezan geldikten sonra ne okunuyor? Namazın vakti geldi, namaza toplanın diye Allahu ekber Allahu ekber deniyor. Ama o zaman ne deniyordu? Es salate camiaten. salate yani uhdurus salate. Namaza gelin. Camiaten yani sizi toplayıcı olan namaza gelin. Hep bir araya gelin manasına. Resulullah'ın dellalleri sallallahu aleyhi ve sellem e yani bağırıyorlar. Mahallelerde dolaşaraktan hadi namaza toplanın e nidasıyla. Ezan daha başlamamış o zaman. Bu nidayı işittim diyor. Tam da benim iddetimin bitimine denk geldi epeydir de Resulullah'ı görememiş ya sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin kadınları camide cemaate gelirler erkekler ön safta kadınlar arka safta onun için ne buyuruyor erkeklerin safının en, en faziletlisi birinci saf kadınların safının en faziletlisi sonuncu saf neden erkek kadın birbirinden ne kadar uzak olursa o kadar faziletli demek yani çünkü en ön safta olursa kadın erkeklerin en son safına en yakın saf olur Fitne var. Onun için ama namazı da cemaatle kılıyorlar o zaman çünkü İslam yeni namaz falan yeni öğrenildiği için e, Resulullah Efendimizin hutbelerini dinliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu annemiz Fatıma bin Dikaç bu rivayet etmese bu Deccal hadisini yani var başka rivayet edenler de var şimdi sadece bu demeyelim Ayşe anamızdan da geliyor, Ebu Reyl'den geliyor, Cabir radıyallahu anh'dan geliyor ama Müslim Fatıma bin Dikaç senediyle geliyor burada. Yani bu kadının bak rivayetine bak. Şimdi onun için diyorum şimdinin erkeklerinden akıllı var. Bir sayfa iki sayfalık hadis. Bir kere duymakla nasıl anlatmış ya. Şimdi siz burada dinliyorsunuz ya hepiniz benden akıllı adamsınız yani. Şimdi doğruyu konuşalım. Sizin kafanız çok çalışır bu işlere. Ama çıktıktan sonra sorsun beş yüzünüzden beş yüz tane değişik bir şey katarsınız oraya yani. Onun için sizden rivayet alan adam yanmış ya. Yani. E bak, o kadın bir rivayet almış burada hadisi müslüm almış yani bir kere camiye çıkmış o da iddetinin bittiği güne denk gelmiş işe bak yani bunlar ne büyük hakkı var bu sahabenin erkeğinin kadınının bütün ümmet üzerinde ne büyük hakkı var bu din bize bunlarla geldi yani tabi ki onlar Resulullah'a layıkmışlar sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da yaratılmışlar çünkü neden din onlardan bize gelecekmiş onlar o vasfa sahipmişler Bizim gibi ağzı çorba tutmayan adamlarla ne olur yani. Camiye diyor, gittim, namazı kıldım fakat ben diyor en ön saftayım. Yani erkeklerin bittiği saf, arada fasıla var, boşluk bırakmışlar. Erkeklerin bitiminden sonra kadınların safları başlıyor. Ben de kadın safının diyor birinci safındayım. Namazı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdım. Eee ile mescide işte mescide çıktım. Safta yerimi aldım. Fa cum'a sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi sellem, namaz kıldım. Ne bahtiyarlık be. Ne saadet ya. Kainat efendisi imam yani. Şu kadar bir cemaat ya var ya yok yani. Çok büyük bir saadet. Namazı kıldım diyor. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى ve وَهُوَ يَضْحَكُ Namazını bitirince minbere oturdu. İşte iki üç basamaklı küçük bir şey var. Cuma günlerinde hutbe okuduğu Minber deniyor ona ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sade cumaları değil. Mesela bak o gün bir olay oldu. Hemen namaz bitti diyor. Cuma değil, hutbe değil yani. Namazı bitirince minbere oturdu, gülüyor. Biz de seyrediyoruz diyor. Gülmeye başladı. Fakat liyelzem kulu insanin musallahu buyurdu ki herkes namaz kıldığı yerde sabit kalsın kimse kalkmas buyurdu. Sonra falte drun eli mecematukum sonra buyurdu ki sizi niye topladım biliyor musunuz sordu. Galu Allahu ve Rasuluhu alem ne dediler. Allah ve Rasulü bilir, dediler. Yorum yok. Yani her lafa bir şey katmak yok. Ben de biliyorum havası yok. İhtimalleri değerlendirerekten mevzuyu uzatmak yok. Fuzuli konuşmalar yok sahabede. Allah ve Rasulü bilir. Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem. Kale inni vallahi Allahi cema'tukum liraghbatin wala lirahbatin walakin jemaatukum li'anna tamim ad-dariya kana rajulan nasraniyan fajaa'a wa e aslama wa haddathani hadithan waafaq alladhi kuntu bir beklenti için toplamadım bir şey istediğim için toplamadım bir şeyden korktum da hani Harp var, cihat var. Hazırlanın, savaşa gidiyoruz, gaza var. Hani bir tehlike, düşman tehlikesi endişesinden dolayı da toplamadım. Ya sizi toplamamın sebebi şudur ki temim-i bu da sahabeden radıyallahu anh. temim denen zat Hristiyandı. Bu kişi Müslüman oldu. Ve bana bir haber nakletti. Temim-i Dari'nin haberini alıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah alabilir mi? Alır. Çünkü onun verdiği haberin doğru olup olmadığının efendim tespitini Allah'tan alır mı? Alır. Ama ben öyle değilim. Neden? Sen bana geldin. Dedin ki bana, hoca efendi ne var? Şu adam var ya, he. Şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle yaptı eşiniz şimdi sen yalan mı söylüyorsun doğru mu söylüyorsun ben gaybı bilir miyim bilmem e senin doğru söylenmiş sana inanmış olabilirim ama senin lafından kalkıp bu adama bindirirsem bir de bakarsam ki o adamda suçsuz beri biri sen kıskançlığından o efendim adamın aleyhine beni doldurmuşsun ben bu sefer rezil olurum yani böyle şeyler çok oluyor bizde ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam bir haber getirdiği zaman o vahyin muhatabıdır. Yalan yanlışsa hemen Allah tarafından ne olur? Ayetle, Cibril gelerekten ikaz eder. Aman bu adam sahtekardır sakın buna inanma diye. Yoksa Allah Teala onu öyle bırakırsa demek ki o doğrudur ki Allah Teala onu uyarmamıştır. Öyle mi? Çünkü yanlış olsa mümkün mü Allah peygamberini yanlış bir inançta sabit kılsın ha habeker bu itibarla ben size mesih mesihiddet çaldan çok bahsederdim benim anlattıklarım ben size bunları önceden anlatıyordum diyor ben size bunları birinden duyup da anlatmadım ben Allah'tan gelen vahiy ile Cibril'in bildirdiğiyle size anlattım ama şimdi temimi dari geldi Bakın anlatsın bakalım. Benim dediklerime aynı tıpatıp uygun muymuş? Değil miymiş? Ondan yani evvelce anlattıklarının da bir alameti çıktığından da sevindi, onun için gülüyor ve onu konuya şahit tutuyor. Ne anlattı? Haddezeni Enne urakebe safinaten bahriyeten ma'a 30 raculan min lahmin ve juzam Lahm bir kabile, Cüzen bir kabile, Arap kabilelerinden bu iki kabileden 30 kişi toplanmışlar, 30 kişiyle beraber büyük bir gemiye binmişler. Fale ibe biimul mevcu şehran fil bahar. Hava patlamış, deniz bu. Denizin hiç ne yapacağı belli, olmaz. Havanın ne zaman ne olacağı belli. Şimdi meteorolojiye bile güvenip de çıksan denize yine bile efendim bazı kere alabora olursun yani. Her dakika haberleri değişiyor. Kar diyor, güneş açıyor, güneş diyor kar yağıyor. Denize çıktılar. Adamın ömrü denizde geçmiş. Ona soruyorlar. Diyorlar senin ma'acib-i mar'a itemin-i behar. Bu kadar denizlerde gezdin. Denizde gördüğün en acayip şeyi anlatır mısın? Dedi selam etiminu. Bu kadar denizde kaldığımda şimdi saat duruyorum ya bundan acayip bir şey görmedim dedi yani. Doğru dedi yani. Çünkü hakikaten başladı mı kabarmaya, şey etme, yüzme bilsen de efendim ne bilsen de boş yani hele bir de okyanus gibi denizler açıldıysan sahilden uzak zor onun için hoca bindi denize gemiye efendim Nahiv denizde çok alim Nahiv alimi tabi eee kaptana hava atacak yani hoca yani. o zaman hocalık para ediyordu şimdi para etmez yani efendim kaptana dedi ki işte e tarifun nahve. Nahil ilmi bilir misin? dedi. Kaptan dedi. La hocemendi ben bilmem dedi yani ben çay bilirim. Zehbeni sunduk. Ömrünün yarısı boşa gitmiş. vah yazık falan var. Neyse biraz gitti. Hava patladı yani. Deniz bir patlayınca alabora olmak üzere hocemendi tarifu ibahte dedi. Yüzme bilir misin? dedi. Kalella dedi. Bilmem dedi dedi. Zehbekül ömrük ya ömrünün tamamı gitti şimdi ne yapacak? <gülüyor> Onun için denizin işi belli olmaz. Hava patladı. Erzak almışlar, ne kadar gider? On gün, e, bir ay denizden çıkamadılar. Temim İdari anlatıyor, bir ay denizden çıkamadık diyor. Deniz diyor, dalga bizden diyor, oynuyor diyor böyle. Bir oraya, bir oraya. Bir ay ne demek ya? Millet delirir ya. Dalgalardan çıkamıyorum. Ferveu ila Ceziretin, yine Mekri bir şems, batı tarafında, güneşin battığı cihette batı tarafında. Deniz yani o yana bu yana, o yana bu yana savura savura artık tabii ki kendisi o zamanki motorlu gemiler yok zaten. Yelkenli çünkü o rüzgara tabi olduğu için ne taraftan geçersen o tarafa gidiyorsun yani. Arkandan estiği tarafı doğru gidiyorsun. Artık senin rotan şaşabilir orada. Çünkü fırtına var. Bizi diyor batı tarafında güneşin batış yönünde bir adaya efendim getirdi yani gemi. Oraya sığınmak zorunda kaldık fakat Gemi tabi demek büyük gemi şeyine kıyıya gidemediler. Fecelesu fi ekrubis sefineti ve ve sefinetun sahiratun küçük sandallar var. Yani o büyük gemilerin içinde ne oluyor? Küçük filika mı deniyor ona? Öyle küçük küçük sandallar var. O büyük gemi yanaşamayınca sahile o küçük sandallardan indirdik aşağı. Onlarla beraber Efendim, e, adaya bir adaya sığındık. Fe dehalu Adaya indik diyor. Müslim bu ha hikaye değil, hadis sahih-i indik diyor e, adaya. Girer girmez feleqeu dam betun ehlebu. Girer girmez bir hayvan çıktı karşımıza. Çok kıllı, kılları da sert Efendim, o kadar tüylü ki şimdi hayvanın ön tarafı mı, arka tarafı mı anlayamıyoruz diyor. Bize bakan tarafı, kıllarından. Bu taraf önüm mü, arkası mı? Anlayamıyoruz. Öyle bir hayvan çıktı, mahluk. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma buyuruyor ki. İşte ahir zamanda çıkacak De'abbetü'l-Arz odur. O da sağ yani. Allah Allah. De'abbetü'l-Arz çıkacak ya Kur'an'da geçiyor. İşte onların dersini yapacağız. Önümüzdeki dersleri takip ederseniz ne babanız duymuş ne dedeniz yani. Öyle ya okumayan dinlemeyen bir şey duymaz. لَمْ تَسْمَعُوا وَنْتُمْ وَلَا Öyle şeyler geliyor önümüzdeki derslerde. İlginç bu dersler tabi. Nehabbetüler de yaşıyordu. Allah yaşattığını yaşatıyor. Bin sene, iki bin sene Allah için hiçbir şey değil yani. Dedik ki diyor Veyle ki ma enti, yalnız hayvan ama insan tipli kadına benziyor. Böyle hayvana benziyor. Ne olduğu belli değil. Konuşuyor yani. Hayvan konuşur mu? Konuşur. Siz bir papağanı tanıyorsunuz. Başka bir şey bildiğiniz yok. Ama bu hepten papağan gibi değil. Papağan ne öğretirsen onu konuşuyor. Bu, istediğini konuşuyor yani. Dehabbetül Az. Bu da ayette var tabi ama Dehabbetül Az'ın o olduğu bir rivayet olarak bu arada, parantez açıyorum yani. Çünkü Dehabbetül Az konusunu özel bir bapta işleyeceğiz. Ama Abdullah i̇bn bu. Ayette var, billah. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ كَلِمُهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ كَلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا Azap sözcü hak olduğu zaman yerden bir hayvan çıkaracağız diyor. Onlarla konuşacak diyor Allah. O hepsini damgalayacak. Bütün kafirlerin anına damga basacak. Zaten o Dahbe şeytanı öldürecek. Şeytan Antakya'da secdeye kapanacak. Güneş batıdan doğduğu zaman Dahbe Dülar tam Mekke'den gelip şeytanı Antak şeytanın ölümünü de Dahbe gerçekleştirecek yani. O zamana kadar çekeceğimiz var. Şeytan yaşıyor yani. Şimdi Adaya çıktık, bir hayvan karşımıza çıktı. Değişik bir yaratık. ''Veyle ki, manti sen nesin, vay sana be'' falan dedik diyor. Kâhlet enel cesâse Dedi ki, ben cesâseyim. Hayvan dedi. Cesase ne demek? Cesase tecessüsten gelir. Ben casusum dedi diyor. Ben, böyle dünya ile ilgili gelişmeler, haberler, kıyamet ne zaman? Milletin durumu ne? Ben haber araştırırım diyor yani. Fakale, dedi ki bize, in talikoula ader rajuli Değil. Şurada bir adada adada, şurada bir manastır var dedi. O manastırda bir adam var. Dedi bize, siz ona gidin. Fe innehu ilaha berigun bil esh O sizi çok merak ediyor dedi. Allah işte onları bir ay denizde sallandı sallandırdı, o adaya yolladı onları o cecesi karşılarına çıktı, o mahluk ne diyor onlara? Manastırda bir adam var, çok yanıp yıkılıyor sizin için فَمْتَلَقْنَا شِرَانَ de diyor لَمَّا سَمْمَدْ لَنَا رَجُلَنَ فَرِقْنَا مِنَا خِفْنَا اَنْ تَكُونَ اَ Yahu dedik diyor bu cin midir, şeytan mıdır, hayvan mıdır, insan mıdır? Biz de diyor korktuk. Korkunca yani bundan hemen bir uzaklaşalım. Neyse orada adam var dedi ya. Yani bunun şimdi ne olduğu belli değil yani. Hicumasa bir adam varsa adama gidelim dedi. Gidecek yere adam da deccal yani. Yağmurdan kaçtık doluyor tutulduk. Ya diyor madem adam dedi diyor hemen gidelim dedik diyor yani. Bu çünkü ne olduğu belli değil diyor. Bu sefer gittik. فَنْتَلَقْنَا <gülüyor> شِرَ Koştuk. Hatta <gülüyor> Değnel'le manastıra girdik. Feiza fi azam insan raina kad khalqa ve eshde withaqa majmu'atan yadahu ila unuki ma Bir de bakarız ki bir insan yani o zaman yani Resulullah Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem yani bayağı bir boylar, boslar tabi cüsseler vardı. Şimdi tabi devamlı düşüklükteyiz yani. Düşe düşe gidiyoruz böyle. Pücür boylara kadar. O zamanki orana göre konuşalım, düşünelim. Gördüğümüz en büyük insan. Yaratık olarak, tip olarak, şekil olarak, boybos olarak. Fakat bu kadar belki esir görmüşler, şunu görmüşler, bağlanan insan görmüşler bunun kadar kuvvetli bağlananı da görmedik diyor. O kadar bağlar var. Elleri omzuna bağlamış. Demir halkalarla böyle. Elleri burasında. Ondan sonra dizleri, topukları efendim böyle ayaklarına, bellerine bağlamış. Her tarafı böyle. allah Teala tabi onu kim bağladı meselesi o da ayrı dava. Bazı rivayetlere göre onu kim bağladı? Süleyman Aleyhisselam bağladı yani. Uuu, Süleyman Aleyhisselam nerede? Efendimizden de 2000 sene kadar evvel yani bu Süleyman Aleyhisselam zamanında bile var. Süleyman Aleyhisselam'ı bağlayıp çünkü biliyorsunuz cinleri şeytanları Süleyman Aleyhisselam ne yaptı? Bütün yönetimi altına aldığını Kur'an kelimcikte diyor. Bazı rivatlere göre Süleyman Aleyhisselam onu bağladı rivat ediliyor. Şimdi elleri, ayakları, bütün dizleri her tarafı bağ. Eli boynuna Efendim. E, ayağı topuğu birbirine bağlanmış. Yani hiç içinden çıkılamaz bir bağ, demir. Bunun üzerine, yahu dedik bu ne? Ondan kaçtık, şimdi geldik buna, bu da hiç insana benzemiyor, bu da değişik bir tip. Dedik, Kullâ men menente, vay sana ya! Sen de kimsin be? Dedik ki, Kâle kat kadertum alaka beri Siz benim haberimi aldınız, dedi o mahluktan, cesas eden, ben kim olduğumu ne soruyorsunuz? Fa'hibruni ma siz ne ne işsiniz dedi ya. Siz bana bir söyleyin bakalım. Kendinden bahsetmeden önce onları konuşturuyor. Kalu nahnu insanlar arab biz dedik ki biz Arap milletiyiz. Arap milletinden bir takım insanlarız. Rakib nafise fihin bahriyetin de gemiye bindik bir işlerimiz için denize. E çıktık bir ay dalgalarla boğuştuk en nihayetinde attı bizi bu adanın yakınına biz de bindik bir flikaya kaya gemiden çıktık geldik bu adaya ve haberul haber anlat anlatadı durumu dinledi fekale dedi أخبروني عن نخل بيسان هل hurmalarının durumu ne dedi meyveleri veriyor mu Beysan neresi şamda bir kasaba. Hala şu anda mevcut. Beysan. Şam'da bir bölge. Çok hurmalık. Ee, ürünleri bol bir yer. Şam zaten biliyorsunuz. Çok bolluk bir yerdir yani. Kullanam. Dedik ki hurmalar veriyor. Ürünler, mahsuller bol. Yakındır, yakındır dedi. Hiç meyve vermeyecek. Bak 1400 sene evvel yakındır diyor. Şimdi ne kadar yakın acaba? Kıtlık, kuraklık ne kadar yakın acaba? Susuz kalmak, aç kalmak ne kadar yakın acaba? Bağıra bağıra geliyor. Şimdi zaten ana haberlerin konusu olmaya başladı. Yakındır yakındır meyve vermeyecek dedi. Galehbiruni <gülüyor> en buhayrati taberiyyete Taberiye gölü, duydunuz değil mi? Meşhur Taberiye. Göldür, büyük göl. Ben gitmedim, yani der, eski Osmanlı'dan kalma resimleri bile var. Taberiye gölü. Taberiye gölü hadislerde de çok geçer yani çünkü mevcut zaten e, onu içecekler tabi Bitecek. gölün başına geldi mi başı içecek, sonuna gelene su kalmayacak yani mevcut bir de o bela var onları da okuyacağız şimdi önümüzde o ders. Taberiye gölünün durumu nedir? Helviyama onda su var mı dedi? Halu iye oho gölün suyu bol dedik. Kalema inema yuşikwenye de be yakında suyu gider dedi. Onda kastı hala Taberiye Gölü şu anda var. Taberiye Gölü dolu yani. Ama o ne demek istiyor? Yecüc-Becüc çıktığında o gölün suyunu kurutacaklar demek istiyor. قَالَ bir عَنْ نَبِيِّ الُمِّيِّينَ ma فَعَلْ Ha ondan evvel bir daha. اَخْبِرُونِ an عَيْنِ الزُّغَرَ <gülüyor> Şam'ın kıble tarafında, zügar Denem bir yer var, Şam eyaletinin Kıble yönünde. Şu anda mevcut Zugar. Orada bir göze var. Zugar gözesinin durumu ne? Hel ye <gülüyor> aynı maun, hel aynı. Opınarda sular var mı? Oranın ahalisi o pınarın suyuyla ekin biçim yapıyor mu? Kullane <gülüyor> Suları bol, oranın suyundan e, ziraat yapıyorlar. Etrafındaki Kabileler, insanlar, e, hurmalar, ağaçlar, meyveler, ürünler alıyorlar. Tek tek soruyor bak. Nereleri soruyor? Nerelerden haberi var? قال اغبروني عن نبي الاميين ما فعل. Ümmilerin peygamberinin durumu ne? O ne yapıyor? dedi. Ümmilerin peygamberi kim? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği Kureş kabilesi de nasıl bir toplumdu? Ümmi. Yani okuma yazması olmayan, mektep medrese görmemiş bir toplum olduğu için. Onlar da ümmi. Ümmilerin peygamberi demesi ondan. Kâlu kad karece min Mekke te ve nezele yetribe. Biz dedik ki Mekke'den çıktı, Medine'ye hicret etti. Kâle kâteleül harab. ''Araplar onlarla savaştı mı dedi müşrikler için bu bu dedik dedik savaştı savaştılar Kale abayım ne yaptı onlara durumları ne oldu arab Biz dedik ki bütün etrafındaki kabileler ona itaat etmek durumunda kaldı Allah onu Galip etti şu anda yani durumu iyi İyi yapmışlar dedi. Ona itaat etmeleri kendi menfaatlerine olmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeleri, itaat etmeleri Araplar için ne olmuş? Yani o zamanki kabiler için hayırlı olmuş. Deccal bile doğruyu söylüyor da yani şimdi öyle deccallar var ki Resulullah'a uymayı sünnete uymayı hayırsız sayan deccallar var yani. Bak, hakiki deccal bile iyi yapmışlar diyor. Çünkü onların karını almış. Hakikaten öyle. Ya. Kainatın efendisine için biz uysak, onun ne menfaatine? Bizim karımıza oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ve inni muhbir Sizi dinledim. Şimdi ben de dedi, durumum, ben de kendimi tanıtayım hani. Müşeref olduk. İnni enel mesih. O deccal denen var ya, o benim dedi. Hadi bakalım şimdi. ''Yakındır bana çıkış izni verilecek Her sene demirden bir halka kopuyor kendiliğinden. Yaklaştı şimdi. Her sene bir halkası kopuyor. Allah Allah. Yecüc mecüc setti de öyle. Eşile deşile, eşile deşile. Onlar akşama kadar yecüc mecüc settinin arkasından eşiyorlar. Akşam zaten. Yarın oldu mu? Hava kararıyor ya. Onlarda böyle teknoloji yok şu anda. Onlar öyle dünyanın sıfır durumunda kaldılar taş devrinden. Onlarda hiç ışık hiçbir şey yok. Onlar şimdi gündüz ışığıyla setli delmek kalkıyorlar. Akşam ol, olun diye göz gözü görmüyor yani. Yarın yaparız diyorlar. İnşallah da demedikleri için sabaha da tekrar örülüyor tabi. Ama yaklaşıyor. O da bir yandan deliniyor. Deccal'ın halkaları da bir yandan tek tek atıyor yani. Şu anda günler, geceler gebedir yani. Gün sayıyor yani. Yakın ya. 1400 sene geçmiş. Ne kalmış şurda? Bir şey kalmamış Evet Yakında ben çıkacağım Size kendimi tanıtayım Fesira fe fil ard Bütün dünyayı dolaşacağım Ne olacağını da biliyor görüyor musun? Bak Allah Teala ona Sen neyin nelere efendim adaysın nelere gebesin senin başına neler geleceğini de bildirmiş ona bu normal bir senin benim gibi insan değil Hadi adam birden sapıtıyor bir şey oluyor Önce ben şeyhim diyor, sonra peygamberim diyor, sonra Allah'ım dedi mesela deccal. Hani bu şimdi sonradan sapıdan şizofrenik değil ki bu. Bu bilinçli. Bu büyük bir fitne. Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar deccal fitnesinden büyük fitne bilmiyorum buyurdu. E bu ne, neyi konuşuyoruz burada? Neden bahsediyoruz? Kimsenin mübalağa yapma hakkı yok. Ve la deu karyeten illa fi erba'ine leyle. Benim dedi 40 gecem var. 40 gece içinde konaklamadığım, ayağımın basmadığı dünyada bir yer bırakmayacağım. 40 gece içinde bütün dünya benim. Ghayra Mekke ve Taybe. Mekke ile Taybe müstesna. Mekke mi me, biliyorsunuz? Taybe neresi? He? Taybe, Medine. Humma Muharremtan aleyke kiltahuma. İkisi de bana haram dedi. Ne zaman Mekke Medine'nin birine girmek istesem elinde bir kılıç böyle yalın kılıç çekmiş bir melek karşıma çıkacak beni engelleyecek dedi. Bak deccal anlatıyor. Efendimiz önceden anlatmıştı ya bunları sallallahu aleyhi Şimdi dedi ki bak bu benden hiç duymamış yeni Müslüman oldu. Bak gitti gördü gel benim anlattıklarıma uydu mu mı diyor şimdi onun için gülüyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Medine'nin her bir girişinde melekler onları koruyacak, bekleyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o arada e, hadis anlatılırken buyurdu ki elinde mübarek bir değnek var o değnekle gösteriyor minbere efendim vuruyor böyle Taybe dedi ya şeytan diyor. Dedecaz Taybe diye Mekke ile Taybe. Efendimiz bu Hazihi Taybe böyle vuruyor. Taybe burası, Taybe burası diyor. Burası. Yani Medine demek istiyor. Buraya giremeyecek. Ondan sonra Elâhel kuntuhaddestukum Ben size bunları daha bu temimi dâri gelmeden, Deccalı görmeden anlatmış mıydım diyor. Sahabeye soruyor. Kâlen nes'naam. Ya Resulallah sen hep anlatmıştın bunları. E şimdi ben mi söyledim bunlara diyor. Bunlar yeni geldiler. Bak. Gitti gördüler. Sonra buyurdu ki Elaynehu fi bahri şam ve bahri yemen. O Şam denizindedir. Yemen tarafına çıkışı. Yemen denizindedir. Yani bu Yemen tarafı oranın da batı yönü artık oradaki bir ada. O ada şimdi duruyor mu? He? Duruyor. Detsiyol orada duruyor mu? Uyuyor mu? Duruyor. Sağ mı şu anda? Sağ. E Amerikan aşı bulamıyor ya. <gülüyor> Yahu sen kardeşim sen bu hadise kafayı takarsan duman attırırsın. Motoru yakarsın sonra bilgisayardan duman çıkar. Bir de baktın sabah sen kafayı yemişsin. Ben senden uğraşamam. Şimdi bu işlere kafayı takma. Ama hadise inan. Bu hadis Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmiz'de. Hep hadis kaynaklarında var. Şimdi maalesef çok da büyük alim ismini vermiyorum tabi ismini vermeyince de şu anda sağ. Bu sefer de o ona dedi diyorlar, bu buna dedi diyorlar. Yani Türkiye'nin en büyük alimlerinden şu anda. Herkesin fetva sorduğu adamlardan birisi. Ben kendisine çok hürmetim var idi. Fakat bu hadisi inkar etti. Yani Telefonda konuştuk bu cesase hadisini. Seneler evvel. Yahu dedi bu cesase... Buna, kardeşim dedi Bu nasıl şey edeceğiz, inanacağız. Bu hadisin kaynağı ne? Müslim. Sen buna inanmadığın zaman zaten gitti dininin hepsi yarısı. Müslim'de dünya kadar hadis var o zaman hepsini at gitsin ya. Nasıl inanmıyorsun bu kadar sahaben sonra? Başka kaynaklar da var. Müslim tek değil ki. Bütün hadis kaynaklarında ya yeah. Sonra Medine'ye gittiğimde Muhammed Havvame var orada. O da sağ. Allah selamet versin. Mübarek bir insan. Zahidül Kevseri Hazretleri'nin, Abdülfettin Ebu Guttî Hazretleri'nin halifesi. Şu anda çok mübarek. ilimde eşsiz. Şu an bütün dünya alimleri ona giderler. Onunla istişare ettik dedik. Ya olur mu öyle şey dedi ya. Bu hadis dediği çok sahihtir ve doğrudur. Bizim itikadımız budur. Sahih-i müslimde geçen bir şey bizim eli sünnete göre inancımızdır dedi. Bunun dışında inanmak caiz değildir. Çünkü Rasulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sahabe duyuyor, cemaati toplamış tek kişiye fıs fıs fıs söylememiş ki bunu. Hadi Huzeyfe radıyallahu anh ile bazı sırlaşmaları oldu. O Huzeyfe'de de kaldı radıyallahu bazı sırlar, münafıkların listesi bazı meseleler. Ama bu öyle değil. Cemaati toplamış, minbere çıkmış bunun cık, mümkün değil. Biri dese öbürü ne diyorsun der ya? Cemaatle olduğu için mütevatir oluyor yani. Şimdi burada bu kadar insanın duyduğu bir şey bir kişi uydurabilir miyiz? Camide, minberde söylenmiş. Ve kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem, tarif etmiş. La bel min kıbel meşrik. Sonunda doğu tarafından buyurdu ve elini güneşin doğduğu tarafa işaret etti. Yani şimdi Yemen denizindeki güneşin batı yönünde bir adada duruyor ama çıkışı nereden olacak? Çıkışı oradan değil oradan ipleri çözüldü mü? Gelecek. Nereye gelecek? İspahan'a gelecek. Ah Ahmet İbn Hanbel'deki rivayet geçen derste okuduk. İspahan neresi? Şu anda zannediyorum İran. Afganistan, İran tarafında. İspahan'daki Yahudi mahallesi. Zaten mahallenin tamamı Yahudi meskeni olan bir mahalle. Ve kendisi de Yahudi. O Yahudi mahallesinden çıkacak. Yani çıkışı nereden? Doğu tarafından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce ne buyurdu? Yemen denizinde. Sonra eliyle işaret etti. Doğuda. Yani ne demek? Şimdi orada ama çıkışı şarttan yani İspahan'dan çıkacak. İfsadına oradan başlayacak. Yani geçen derslerde anlattığımız üzere Allah muhafaza buyursun. Efendim <gülüyor> Geccal milletin başına bela olacak. Evet. 70 halkayla bağlanmış. Artık Süleyman Aleyhisselam mı bağladı? Onu tam kesin rivayet yok ama o rivayette var yaklaştıkça Allah her sene bir halkasını çözüyor. Tam çıkmaya geldiği zaman ya o adadan o neyle gidecek? Transit. Hangi gemiye binecek? İspahan neresi? Yemen'deki ada neresi? Oradan oraya nereye gidecek? O hadis-i şerifte ne buyuruyor? Fe izâ berazı etâ ve Ona bir merkep bir katır gelecek. beni ne erbaûne zira İki kulağının arası at 40 arşın. Katırın iki kulağının arası 40 arşın. Böyle bir katıra binerek gelecek. Fevala var ya katırın üstüne de ne koyuyor? Mimberem <gülüyor> Kurşundan bir minber. Ve <gülüyor> kudale o da üstüne oturmuş. Ötetti o kaba el cin, bütün cinler onun peşine. Zaten cinlerin ekserisi kafirdirler. Bütün cinler de onun peşinde. Yukrucu'nun o hazineler, dünyanın hazinelerini cinlere çıkarttırıyor. Bütün yerin dibini çıkarıyorlar bu cinler. Acayip seri cinler şu anda bir anda Amerika'ya gider bir dakikada yani. Cin bu. Bütün onlar da onun emrine verilecek. İmtihan olsun diye işte onun günü böylece yaklaşmaktadır. Şimdi Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'in bu haberi doğrudur. Temim-i Hazretleri'nin sahabeden bu zatın kıssasını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiştir. Kabul etmiştir derken zaten ona bu haberler kim tarafından geldi? Allah tarafından vahiy ile geldi. O ancak önceden anlattıklarını tasdik ettirmek üzere bak. Ben size anlatmıyor muydum dedi sahabeye. Evet ya Resulallah. Bu ne anlattı şimdi? Aynısı mı dedi? Bak teccalın ağzından o naklediyor kendisini görmüş duymuş. Aynısı mı çıktı mı? Evet ya Resulullah dedik. Yani zaten anlatıyordu Resulullah temimi dariden öğrenmedi. Bak burayı yanlış anlamayalım. Anlattığı şeyleri ona tasdik ettirdi. Sen neyle karşılaştın anlat bakayım. Ha aynı mı? Aynı. Tamam. Çünkü Allah Teala'nın ilmidir bu. Hadisler aynı Kur'an gibi vahiydir. Şimdi sen dersin ki Amerika onu nasıl bulamamış? Nasıl bulacak onu? Şimdi bu hadis şerif diyoruz. Peki gelelim Kur'an'a. Yecuc ve Mecuc kabileleri Kur'an'da var mı? Hatta iza futihat Yecucu ve Mecucu ve min kulli hedebin yensilûn Bu Kur'an mı? Kur'an Bunlara set yapıldığı kef suresinde Zülkarneyn'in setti diye geçiyor mu? Geçiyor İki dağın arasını Hazreti Zülkarneyn kapattı mı? Kapattı Bunları arkasına tıktı mı? Tıktı Ne kadar nüfusları var? sizden fazla nüfusları var dünya halkından fazla nüfusları var bunlar dünyada mı? dünyada başka bir gezegende değil çünkü başka gezegene Zülkarneye gitmedi ki Zülkarney'in gittiği yer hatta güneşin batısına doğru gitti gitti gitti işte orada Yecüc Mecüc'le karşılaştı bazı kabileler insanlar orada şikayete geldiler dediler bunlar bizi yiyor eziyor bitiriyor yiyor içiyorlar bizi böyle bir kabile var burada bunları nasıl sen efendim engellersin acaba Nerede yerleri şurası sen dediler bunlara şurada iki dağın arasını bir kapatsan sana Allah çok güç imkan vermiş tabi Zülkarneyn hakkında meseleleri konuşacağız onları orayı kapattı şimdi Yecüc Mecücün hadislerde sahih hadislerde ayette geçiyor Kur'an'da geçiyor varlıkları sabit mi Sabit. Birisi çek ki yecüc mevcut yoktur. Ne olur? Kafir olur çünkü ayet var. Peki bu yecüc mevcut kabileleri, çok nüfuslu kabileler dünyada mı? Dünyada. Settin arkasında Kur'an bunların hepsi Kur'an. Peki şimdi Amerika'ydı Rusya'ydı bu kadar alet edevatçı o Rusya tarafına daha yakın tabii şimdi Özbekistan tarafından Allahu Alem yani Hindistan'a giden yol güzergahında o setli eski zatlardan görenler bile olmuş yani fakat sonradan Allah üstünü kapatıyor ağaçlarla, şeylerle hiç kimse onun farkına bile varmıyor, ben size onu anlattım o zaman yani bir mağaraya girdik şeyde biz Beyrut'taki ziyaretimizde bir mağaraya girdik, şu kadar kapıdan girdik zor girdik, içerisinde dünya var 5-10 kilometre ırmak var, mağaranın içinde gittik gittik kayıkla kayığa bindik, gidiyoruz gidiyoruz, oradan ileride gidemedik Kilometreler gidiyor dağların içi. Kardeş ben bunu gözümle yaşadım yani. Şu kadar kapıdan girdik dışarısı yata. de Damarısı Beyrut'ta var. Gittin görsen aklın şaşırır yani. Allah Teala o öyle yerlerde ne kadar insan yaşatamaz mı? E eh, Yecüc Mecuc şu anda yaşıyor. E şimdi bütün dünya halkı bu kadar teknolojiye sahipken Allah göstermediyse, Allah bildirmediyse, Allah buldurmadıysa zaten Oraya gelirken radarların ne olur senin? Kaplama sahasına dışına çıkar yani. Bu kaplama sahası kimin elinde? <gülüyor> Manyetik adam diyor, telefon çek. E niye çekmiyor? Bir ufacık şeyden telefon çekmez yani. Cihaz da görmez. Senin bütün teknolojin Allah'ın elinde celle celaluhu. Bir anda uydudan bakıyormuş da doğan çocuğun gözünün rengini görüyormuş uydudan yani. E görüyorsan gör canım, bana ne yani? Sen orada koca yecüc mecücü göremiyorsun ya ben ona bakıyorum yani. E şimdi orada, Afrika'da bir kabile bulmuşlar geçen de, dünyayla hiç yok. Daha 10 sene, 20 sene evvel, daha yakında yine çıktı haberlerde. Adamlar hiç dünya halkından tanışmıyorlar yani, hiç kimseyle. Böyle insanlar buluyorlar, hala yeni yeni haberler var. E dolayısıyla, hadi yecüc mecücü inkar et bakayım, edemem, ayet var. E sen şimdi bu hadisi inkar nasıl edersin? Ayetten aşağı mıdır Rasulullah'ın sözü? Sallallahu aleyhi ve sellem, ayeti de sana okuyan Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi de sana okuyan Muhammed Mustafa Ne farkı var sallallahu aleyhi ve sellem? Ha ayet var diye yecüc mecüc inkar dedin yani Bir tane deccal, tek bir deccalı Allah nasıl saklamış da adada nasıl buldurmuyor diye ona kafayı taktın Sen orada yecüc mecüc koca toplumlar yaşıyor Hele onlara Allah nasıl saklamış? Sen ayet olmasa onu da inkar edersin sen. Zaten ayet olsa da inkar edenler var da onu konuşmuyoruz. Bu ne cahil hocalar var ya. Alim adamlar, fıkıhçı adamlar, hadise itikatları yok bunlar. Ama tabi Arap aleminde elüsnet ulemasının tamamının itikadı budur. Bir tane ayrılan görmedim. Ama bu Türkiye'de değişik değişik insanlar çıkıyor hocalardan. Bunlara uyanık olun, bunlara dikkat edin. Allah muhafaza etsin. Ben sizin itikadınızı muhafaza etmek için tabi elimden geldiği kadar gayret gösteriyorum ki Allah benim de itikadımı muhafaza etsin diye. Çünkü ben sizi acırsam Allah da bana acır. Hep birbirine acıyalım. Yani birbirinin imanını Allah'a emanet edelim. Allah'a emanet olsun imanımız. Çünkü bunlar önemli meselelerde. Birinde acaba şöyle mi böyle mi kafayı karıştırdığın zaman ben sana burada roman okumuyorum. Bizim bu derslerde çok tehlike de var. Çünkü bu derslerde duyduklarına karşı acaba dediğin zaman da Keşke duymasaydım diyeceklerin de olur yani. Ondan sonra imanın şüpheye girer. Ben, ben burada çünkü e, roman okumadığım için acaba payı yok. Doğru mu diye düşünme payınız yok. E ben bunu Müslüm diyorum. Gidersin. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi Allah rahmet etsin. Müslüm şerhi var. Değil mi? Ahmet Davutoğlu'nu duymadınız mı? Meşhur. Mübarek adam vefat ettiyse seneler evvel. Müslümü tercüme yapmış. Türkçe. Gidersin, Ahmet Davutoğlu'nun Müslim tercümesini alırsın, benden de sorarsın, sana cildini sayfasını veririm, gidersin oradan da okursun bakalım, benden aşağı yukarı fazla eksik bir şey demiş mi, dememiş mi? Ben burada ben ne dersem odur demiyorum ki. Bütün alimler aynı şeyi söylemek zorunda. Çünkü kaynaklarımız aynı kaynak yani. Ben bir şey katamam ki burada. Onun için, işte şu, onu aklınıza yaklaştırmak için konuşuyorum. Koca mevcut mecüc Cehennemde insanlardan fazla yecüc mecüc teşkil edecek. İnsanlardan fazla Bu yecüc mecüc dünyayı dolduracak Şimdi dünyanın bir tarafında kapalılar Ve bundan dünya milletleri şu anda ulaşmış değil yani Bu Kur'an'la sabit e Senin bunu aklın eriyorsa Bu hadise aklın çoktan erer yani Anladınız mı şimdi? Sen buna nasıl inanacağım dersen sen ye cüce me cüce hiç inanmazsın yani. Çünkü nasıl bunları bulamamış dünya dersin. Ama burada gayba iman devreye giriyor. Gördüğüne herkes inanır. Müminin vasfı görmediğine inanmaktır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O zaman cennete inandık. Cenneti anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Sen olur mu da öyle şey dersen ne olacak? Cehennemi anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. O da nasıl iş dersen ne olacak? Zaten iman bir bütündür. Tecezi kabul etmez. Birine inan birine inanma diye bir iman olmaz. Allah Teala imanlarımızı muhafaza buyurur. Şimdi Deccal kıssası bitti. Burada ne çıkarıyoruz? Deccaldan evvel 3 sene büyük kıtlık olacağı emaresini söyledik. Ondan sonra Deccal döneminde zamanın çabuklaşması Senenin ay gibi, ayın hafta gibi, haftanın gün gibi, günün saat gibi, saatinde bir ateş alev alması gibi çabuklaşacağını söyledik. Ondan sonra hazinelerin ve gömülerin, yerin dibindeki bütün madenlerin çıkışları. Bu Hz. Mehdi döneminde de olacak. İsa İslam döneminde de olacak, Deccal da zaten aynı dönemde çıkacak. Ama Deccal'ın zamanında cinlerin ona yerin dibinden çıkarttığı hazineler ne olacak? Müslümanlara bir imtihan olacak. Çünkü Müslümanlar çok darlığa düşecek. Deccal'a uyanlar bolluk görecek. İşte orada imanlar imtihan edilecek. Allah imtihanlarda da kazanmayı nasip etsin. Efendim, ama Hz. Mehdi ve İslam zamanında çıkan defineler bütün onlar Allah yolunda İslam'ın dünyaya hakim olması için harcanacağından nimet ve rahmet olacak. Ondan sonra şeytanların çıkışı. O dönemde Deccal döneminde şeytanlar insanlara insan kılığında gelip görünecek. Ve yalan haberler getirecek ve insanlara vaaz yapacaklar. Kur'an okuyacaklar. Vaaz yapacaklar. Aynı şeytan yani insan değil. İnsan değil ama insan kılığında vaaz yapacaklar. Onun için hadis-i şeriflerde o dönemde size vaaz edenin aslını, neslini kimden doğduğunu, şeceresini araştırın. Bir de bakarsınız ki kaybetmişsiniz hiç. Bir ulaşım yok. Tanıyan da bulamazsınız diyor yani. Çünkü şeytandır diyor. Öyle e, şeytanların da vaazları olacak. Ondan sonra bir takım insanlar Allah muhafaza hem de çok kalabalık insan grupları Hazreti Mehdi döneminde dünya ya iman geldikten sonra Hazreti Mehdi bayağı fetihler dedik. Venediklere, Vatikanlara her yere camiler dünyaya iman getirdikten sonra Deccal'ın çıktığı o 40 gün, o 40 gün zarfında dünya fitneye boğuldu ama bir gün bir sene gibi uzun geldiği hadis-i şeriflerde zikrettiğimiz, geçen derslerde bahsettiğimiz o dönemde Birçok insanlar imandan dönecek yani. Allah muhafaza etsin. Put, putlara tapmaya başlayacaklar. E Buhari'ye radıyallahu taala rivayet edilen hadis-i şerifte la taqumu saatu hatta ila ibadeti Ümmetimden bir takımları yeniden putlara tap Benim ümmetimden diyor. Müslüman ümmetimden bir takımları putlara tapmaya başlamadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor. Çünkü deccal dönemi yine insanların irtidat etme dinden çıkma dönemleri. Şu anda da irtidad çok tabi. Dinden dönme şu anda da var. İnkarlar başladı. Ayete inanmıyor, hadise inanmıyor, helala inanmıyor, harama inanmıyor. Ben Müslümanım zannediyor. Tabi şu anda da o dönem başladı zaten. Çok başladı ama o, o zaman daha belirgin hale puta tapmalar başlayacak. Devs kabilesi, Ebu Hureyre'nin kabilesi. Devs Pasolla sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bak kıyamet kopmadan önce diyor devs kabilesi Ebu Hureyre'nin kabilesinin kadınlarının kalçaları diyor artık devs kabilesinin diyor kadınlarının kalçaları Buhari bu Buhari hadisinde Zülkhalasa diye bir put yapacaklar diyor Zülkhalasa putunun etrafında tavaf edelim derken kalçaları birbirine vurmadıkça kıyamet kopmaz diyor. İsrailoğullarının, Samiri'nin çıkarttığı buzağının etrafında dönmesi gibi Araplarda bile büyük irtidatlar ve puta tapmalar olacak diyor. Yani bu da büyük fitne e göz göre göre geliyor yani. İnsanlar dinden imandan yılan deri değiştirir gibi soyutlanmaya başlıyor. Allah muhafaza buyursun. Onun için biz bu meclislere devam ederek Allah imanımızı muhafaza etsin. Devamlı iman tazeleyerek efendim, devam edelim. Çoluk çocuğumuza da Dikkat edelim, dinleyelim, dinletelim. Bak bu ustaki sohbetler yapılmış. Şimdi bana bazıları geliyor, ya ben şu hususu bana anlat. Ya mübarek adam, ben kürsüye çıkıyorum, anlatıyorum. Herkese böyle tek tek anlatırsam, ben öbür meseleleri hiç anlatamadan ölürüm. Çünkü aynı meseleyi herkese tek tek anlatmam lazım gelir. Ben bunları anlattım diyorum, yani bak 20-25 tane kaset oldu belki. Kıyamet alametlerinin başladığından beri 25-30 ders oldu. Bunları toplasan belki bir ay konuşmuşuz sıralı yani bu dersler dinlenilmesi lazım millete aktarılması lazım insanlara ulaştırılması lazım hidayetlere vesile olmak lazım böylece inşallah Allah sizin de imanınızı bağışlar neden? insanlara acımanız lazım İnsanlar cahil ve gafil hiç bu hadisleri duymamışlar onun için Allah muhafaza etsin şu anda müslümanım diyen millete çıksam böyle bir şey anlatsam belki de bu milletin çoğu da ne diyecek biliyor musun? amma da palavra böyle de şey olur mu? Müslümanım diyenin çoğu bile bunu diyecek çünkü milletin artık hadis nedir, iman nedir, itikat nedir dengeleri bozulmuş yani. Onun için sizler bahtiyarsınız ama benimse tavsiyem istiyorsanız ki çocuklarınız imanda sebat etsin. İstiyorsanız ki nesilleriniz Deccala küfretsin, suratına tükürsün. İstiyorsanız gelecek torunlarınız Hazreti Mehdi'ye yardımcı olsun bugün siz İslam'a yardımcı olun. Bu ayetlerin, bu hadislerin dinlenmesine dinletilmesine, milletin buna iman etmesine vesile olun. İşte sizin yapacağınız iş bu. O zaman Allah sizin neslinizi, sizin hürmetinize muhafaza eder. Eder mi? Eder. Ne yaptı? Hızır Aleyhisselam'ı götürdü, duvarını düzeltti. İki küçük çocuğun duvarını düzelttirdi Antakya'daki mesele Kehf suresinde. Musa Aleyhisselam bile itiraz etti. Çünkü Antakya'ya gittikleri zaman çok aç kaldılar. Çok yorgun düştüler. Hızır Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam yemek istediler. Antakya'da kimse bunlara yemek vermedi. Kehf suresinde ayet. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam da ne yaptı? Oradaki yıkılan bir duvarı düzeltmeye başladı. Musa Aleyhisselam'ın da tepesi attı yani. Ya adamlar bize yemek vermiyor. Kimse misafir etmiyor. Sen kalktın adamların duvarını düzeltiyorsun. Bari parayla düzeltseydin de dedi. Bir ekmek alırdık dedi yani. Hızır Aşam dedi ben seni imtihan ettim üç imtihanda kaybettin dedi. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ya dur hele. E durum mur yok. Üç kere ben sana dedim ki karışma işime sen karışıyorsun. Tayanamıyorsun. Şimdi sana bu duvarın hikayesini anlatayım dediği zaman Muhammed Cidaru fe kana li gulamayn yati meeni fil medineti ve kana tahtu kanzun lahu ma wa kana bu Bu duvar iki yetim çocuğun. Bunun altında da gömü var para, hazine var bunların babası salih, mübarek bir adamdı dedi. Babası kim biliyor musun? Caferi Sadık Hazretleri diyor ki, yedi önceki babaları. Yedi önceki babalarının mübarek adam olmasından dolayı, yedi nesli, yedi sonrası torununun Allah duvarını Hızır Aleyhisselam'ı gönderip düzelttiriyor. Benim ne demek istediğimi anladınız mı şimdi? Sen bugün İslam'a yardım edersen, Kur'an'a yardım edersen bu hadislere inanmak ve inandırmak üzere mücadele verip bu ilimlerin yayılmasına gayret edersen işte o zaman senin neslin 7 neslin sülalen bu dönemlere kalırsa Allah senin gibi dedelerin büyük dedelerin şu gün şu İslam'a Kur'an'a sünnete hadislere yaptığı itikat ve hizmet bereketiyle o torunlarını da deccala imandan kurtarır Hz. Mehdi'ye yardımcı yapar sen bugün ne iş yaptığını bilmeyerek yapıyorsun ama Allah bereketini verecek inşallah. Bugün buraya gelenler ne manada iş yaptıklarının farkında da değiller belki. Biraz dinleyelim çıkarız hesabıyla gelmişler belki ama çok büyük bir iştesiniz. Allah evvela bulunduğumuz meclisin değerini bildirsin. Amin. Amin. Ona göre edebini takındırsın. Abi, burası büyük yer bu. Muhammed Mustafa konuşuyor, Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis okunuyor, başka bir şey okumuyor ki ya. Ha, onun için burada sizin büyük hizmetiniz oluyor inşallah. Ama yayın, millete dağıtın, dinlettirin. Bak işte e, mesajlar çekin, şu kanaldan dinleyin, şunu dinleyin, Alçukas'tan şu dinle veya da benim şu uydudan şuraya gir, şunu dinle, şunu dinle. Birbirine böyle ulaşırsanız, bak insanlar dünyanın bir Avustralya'dan mesaj çekiyor dinleniliyorsunuz diyor. Dinleniliyorsunuz. Haberiniz olsun Allah razı olsun. Dua ediyor bütün dünya. Onun için sizler olmadan bu iş yürümez. Allah hizmetlerimizi birlikte inşallah kabule şayan eylesin. Hızasına muvafık eylesin. Amin. Şimdi tabi geldi sıramız. Nereye? İsa aleyhisselamın inişine ve İsa aleyhisselamın inişi geride geçti ama özel bir bölüm olarak onu değerlendireceğiz. İnşallah kısaca da onu toparlayıp Yejiç Mecüç bölümü gelecek. Tehabetül Arz bölümü gelecek. Bunlar 10 büyük alamet olarak hadis-i şerifte belirtilen sıra üzere tek tek anlatılacak, dinlenilecek inşallahü rahman. Allah engelleri izale eylesin. Amin. Yardımcıları ziyale ziyade eylesin. Fitnelere düşmekten, belalara bulaşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Çok hizmetler yürütüyor arkadaşlarımız. Allah onları da muhafaza eylesin. Hepinize dua ediyorum. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Ama bu hizmetler yürüsün, bu yuvalar açık kalsın. Bu dersler devam etsin. Dünyaya yayılsın inşallah. Benim başka bir derdim yok. Bir kişi Resulullah'tan haberdar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis duysun. Bizim derdimiz budur. Siz de katkıda bulunuyorsunuz. Allah razı olsun. İnşallah Allah ne verirseniz yerini dolduracak. Rabbimiz tebiharik ve teala eksik bırakmayacak. Kat katını dünya ahiret size gönderecek inşallah. Bu cemaatimizin geçmişlerinden hepsinin ervahücüm kelime-i şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve hediyemizi dağlar gibi rahmetler olarak kabirlerine insal eyle. Amin. Azapları varsa defuruf izale eyle. Kelime-i şahadet hürmetine ya rabbel alemin. Amin. Cemaatlerimizden Şimdi sağ olsalardı burada bulunacak olup kabirde yatıp bizden hediye bekleyen bütün kardeşlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu Onları da memnun eyle ya Rabbi. Bu şadet hediyelerimizle ihsal eyle. Ya Rabbi bizlere de son nefeste nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu bu kelimeye imandan ve bunun gereğince amel etmekten dünyada, ahirette bizi mahrum etmeye ya Rabbi lan için el Fatihah. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahilladhi alaamin. Er rahim Malik